Göz Recai. Edebiyatta ve sinemada polisiye Hazırlayıp sunanlar Özgür Çiçek ve Irmak Ertun'a Havis Merhaba Göz Recai programına hoş geldiniz. Ben Özgür. Ben Irmak. Ee, bu hafta geçtiğimiz haftalardan farklı olarak e, teorik bir şey yapmayacağız ve size iki tane küçük kısa öykü okuyacağız. E, okuyacağımız kısa öykülerin verin yazarı Gide pasan Kendisi Fransız ünlü kısa öykü yazarı. Aynı zamanda da modern kısa öykü yazınının babası olarak biliniyor. Genellikle yazılarında, e, öykülerinde öykülerinde um, Fantastikle gerçeği birleştiriyor ama psikolojiyle de çok ilgilendiği için yazdığı öykülerdeki fantastik taraf daha çok e, karakterin psikolojisine yönelik bir fan, fantastik anlayışı evet. oluyor. Evet e, bilindik e, dedektiflik kısa öykü yazarlarından biri değil ama evet. yazdığı pek çok hikayede e, bizim değindiğimiz temalara da değindiği için e, bununla ilgili iki tane kısa öykü bulduk. Evet. Ve biz tabii ki hani bu kısa öykü anlatma geleneğini geçen e, dönemki programımızda da canlandırmıştık ve çok e, ilgiyle karşılanmıştı. Şimdi bu programda da buna yer vermek istedik. Evet. İstersen ilk hikayeyi ben anlatayım. Evet. Ee, benim hikayemin adı Soluk Gözlü Adam. Fransa'da sorgulama hakimi Monsieur Varnes, labaliliğin tam zıtlı bir karaktere sahipti. Saygınlık, temkinlilik ve Doğruluğun vücut bulmuş haliydi. Sakin bir adam olarak rüyalarında bile eşek şakasına benzeyen herhangi bir şeyden suçlu olması imkansızdı. Geçen kış bir sabah 8 civarı tam evinden çıkıp Adalet Sarayı'na gidecekken hizmetkarı ona bir kart verdi. Kartta Dr. James Ferdinand, Porto Prince Haiti Tıp Akademisi üyesi Onur Şövalyesi yazıyordu. Kartın arkasında da hakimin tanıdığı Frogger hanımın ismi yazılıydı. Bu hanım Haiti'den gelmiş bir kreoldu oldu ve hakim de çok fazla partide karşılaşmıştı. Fakat doktorun ismini hakim hatırlayamadı. Yine de ünvanları dolayısıyla ona kısa da olsa bir görüşme vermek zorunda olduğunu hissetti. Monsieur Vargnes acelesi olsa da hizmetkarına bu erken ziyaretçiyi içeri almasını fakat kendisinin çok zamanı olmadığını ve Adalet Sarayı'na yetişmesi gerektiğini de önceden iletmesini istedi. Doktor içeri girince hakim normal sakinliğinin aksine şaşkınlığını gizlemeyi başaramadı çünkü doktor çok değişik bir özelliğe sahipti. Hayitili bir siyahi olmasına rağmen bir kuzeylininki gibi soluk, soğuk ve mavi gözlere sahipti. Allah Allah. Hakimin şaşkınlığı doktorun bu zamansız ziyareti için özür dileyip esrarengiz bir gülümsemeyle şu sözleri söylemesiyle daha da arttı. Gözlerim sizi şaşırttı değil mi? Böyle olacağından emindim ve gerçeği söylemek gerekirse buraya da onları iyiye bakmanız için ve onları unutmamanız için geldim. Gülüşü, e, gülüşü ve ondan da öte kelimeleri deli bir adamınki gibiydi. Yumuşak ve çocuksu bir sesle bu esrarengiz ve tehditkar kelimeleri konuşmuştu ve sanki aklını kaybetmiş bir adamın rastgele söylediği sözlere benziyordu. Fakat görüntüsü o soluk, soğuk, keskin mavi gözleri kesinlikle bir deliye ait değildi. Açıkça bir tehdit... Evet tehdit ve aynı zamanda bir e, yatıştırılamaz yırtıcılık sergiliyordu ve bakışı kimsenin unutamayacağı bir şimşek gibiydi. Hakim daha sonra bu olayı anlatırken pek çok katilin gözünü gördüm ama hiçbirinde bu kadar derin bir suç ve suçtan gelen bir küstahlık görmedim derdi. Ve bu izlenim o kadar kuvvetliydi ki <gülüyor> Monsieur Vargnes bir halüsinasyon gördüğünü düşündü ve bu düşüncesi daha da arttı çünkü doktor Şöyle devam etti, ''Efendim tabii ki size ne söylediğimi şu an anlayamazsınız, bu yüzden sizden özür diliyorum. Yarın size her şeyi açıklayacak bir mektup alacaksınız ama önce gözlerime dikkatle bakmanız gerek. Bu gözler sizin de göreceğiniz gibi benim kendim, tek ve doğru benliğim.'' dedi. Bu sözlerden sonra nazik bir evrenasta doktor dışarı çıktı ve Monsieur Vargnais inanılmaz derecede şaşkın bir şekilde kala kaldı. Aklı şüphelerle doldu ve kendine ''Acaba yalnızca deli biri mi bu?'' Bu yırtıcı bakış ve bakışlarındaki suç derinliği belki de sadece soluk gözlerinin vahşi görüntüsüyle yarattığı olağan dışı bir zıtlıktan kaynaklanıyordur diye de kendine sormaya başladı. Bu düşüncelere dalmışken Monsieur Vargas maalesef birkaç dakika oyalandı ve birden şöyle düşündü. Yok halüsinasyon görmüyorum ve bu optik bir fenomen değil. Bu adam açık seçik korkunç bir suçlu ve ben de onu yakalamayarak görevimi yerine getirmemiş oldum. Ve hakim doktorun arkasından koşsa da onu yakalayamadı çünkü doktor çoktan gözden kaybolmuştu. Akşamüstü Froger hanımı aradı ve bu konuyla ilgili herhangi bir şey bilip bilmediğini sordu. O da bu siyahi doktoru tanımadığını hatta bu karakterin tamamen kurmacı olduğunu çünkü Haiti'deki tüm üst düzey şahısları tanıdığını ve Porto Prince'deki tıp okulunda bu isimli bir e, doktor olmadığını e, ona iletti. Monsieur Vargress ısrar edince ve adamın gö gözlerinden bahsettikten sonra Froger hanım kahkahalarla güldü ve kesinlikle bir dolandırıcıyı açatmışsınız. Bu <gülüyor> gözler ancak bir beyaza ait olabilir dedi ve belki de makyaj yapmış bir beyazdı bu dedi. Olayın üstüne düşünen Monsieur Vargress doktorun aslında pek de siyahiye benzemediğini sadece siyah ten rengine sahip olduğunu hatırladı. Belki de gerçekten bir eşek şakası kurbanıydı. Kurban olduğunu düşündü ve tüm gün böyle düşünerek kendini avuttu. Çünkü bu düşünce önemli bir adam olarak gururunu zedelese de bir hakim olarak endişelerini yatıştırdı. Ertesi gün söz verilen mektup eline ulaştı. Mektup gazetelerden kesilmiş harflerden yazılmıştı ve içinde şunlar yazıyordu. "Monsieur, Doktor James Ferdinand aslında gerçek değil fakat gözlerini gördüğünüz adam gerçek ve gözleri kesinlikle tanıyacaksınız. Bu adam iki suç işledi ve bu suçlar için hiçbir pişmanlık duymuyor. Ama bir psikolog olarak bir gün suçlarını itiraf etme dürtüsüne yenik düşmekten korkuyor. Siz özellikle entelektüel suçluların hissettiği bu dürtüyü herkesten daha iyi bilirsiniz. Büyük şair Edgar Poe da bu konuda şaheserler yazmıştır ve gerçeği tamamen yansıtmıştır. Ama şimdi size söyleyeceğim son bir fenomenden bahsetmemiştir. Evet, ben bir suçlu olarak birinin suçumu bilmesini istiyorum. Ve bu yerine gelince... Ve sırrımı paylaşınca gelecekte daha sakin olacağım, bizi bir kez dürten bu iblisten kurtulacağım. Ve işte şimdi bu gerçekleşmiş oldu. Sırrıma vakıf oldunuz. Beni gözlerimden tanıdığınız andan itibaren suçumun ne olduğunu ve nasıl suçlu olduğumu bulmaya çalışacaksınız. Mesleğinizin ustası olarak ki o yüzden sırrımı paylaşma onurunu size verdim. Bu sırrın sadece ikimiz tarafından paylaşıldığını anlayacaksınız. Tedbirli olarak sadece ikimiz arasında diyorum. Bu sırrın gerçekliğini hiç kimseye kanıtlayamazsınız ve benim resmi itirafını almanız için size meydan okuyorum. Sadece size ve kendimi tehlikeye sokmadan itiraf ettim. 3 ay sonra bir partide Monsieur Vargas ilk bakışta ve tereddütsüz e, ismini şu anda Monsieur X diyelim. O çok Monsieur X'in o çok soluk, çok soğuk ve çok keskin gözlerini tanıdı. Adam tamamen ilgisizdi ve Monsieur Vargas da kendi kendine Belki şu anda bir halüsinasyon görüyorum ya da bu dünyada aynı gözlere sahip iki insan var. Hem de ne göz bu olası mı diye düşündü. Hakim adama hayatı ile ilgili sorular sordu ve tüm şüphelerini ortadan kaldıran bir bilgiye ulaştı. 5 yıl önce Monsieur X çok fakir ama parlak bir tıp öğrencisiymiş ve diplomasını almasa da mikrobiyolojik araştırmalarla kendini öne çıkarırmış. Genç ve çok zengin bir dul e, kadın ona aşık olmuş ve evlenmişler. İlk evliliğinden bir çocuğu varmış bu kadının. Ve evlendikten 6 ay sonra çocuğu da kendisi de Tifo'dan ölmüş. Bu sayede Mösyö X çok büyük bir mirasa konmuş. Fakat bu miras üzerine hiçbir tartışma olmamış. Çünkü herkes bu iki hastaya gözü gibi baktığını ve iyileştirmeye çalıştığını söylemiş. Bu iki ölüm acaba mektupta bahsedilen iki suç mu? Ama öyle olsa Mösyö X iki kurbanına Tifo mikrobuna bulaştırıp sonra da ustaca mikrobu geliştirip en adammış bakım ve dikkatle bile tedavi edilemez hale getirmiş olması gerekir. Neden olmasın? diye düşündü hakim. Monsieur Vargas'e sormuşlar. İnanıyor musunuz? Tamamen diye cevap vermiş. Ve en korkuncu da suçu bana resmi itirafını almam için meydan okurken çok haklı. Çünkü itirafını almak için herhangi bir yol göremiyorum. Bir ara hipnoz etmeyi düşündüm ama bu soluk soğuk parlak gözlü adamı kim iknotize edebilir ki? O gözleriyle hipnozcunun kendisini suçlu ilan etmesini zorlar. Ve sonra iç çekerek ekliyor hakim. Ah eskiden adaletin iyi bir yanı vardı. Onu dinleyenler e, anlamayınca katı ve ikna olmuş bir ses tonuyla da ekliyor. Eskiden adaletin emri altında işkence vardı. Bir yazarın bilinç dışı ve basit ego egoizmiyle cevap veriyor yazar ve diyor ki, evet gerçekten de işkence olmaksızın bu ga garip hikayenin sonu gelmeyecek. Ve bu da hikaye için yaratmak istediğim talihsiz... E, bir şekilde son bulacak. Çok, çok enteresan. Evet. E, çok enteresan değil mi? Kesinlikle. Bu Hem, gözler olağanüstü. Ve e, Fransa'nın Haiti'yi e, kolonize etmesi, evet. bunun yarattığı endişe, evet. bir yandan da adaletin ancak işkenceyle sağlanabilecek olmasının yarattığı belki de bir endişe. Tüm bu kısa hikayede e, yüz buluyor ve Buradaki siyahi doktor ya da sahte doktor masmavi gözlere sahip. Yani kesinlikle onların alışık olmadığı bir görüntü ve bu görüntü sadece bu mavi gözler üzerinden öyküyü tasarlamış burada. Evet e, istersen e, bir e, şarkı arası verelim Velvet Underground'dan e, Pale Blue Eyes soluk mavi gözler gelsin. Sometimes I feel so happy Sometimes I feel so sad Sometimes I feel so happy But mostly you just make me mad Baby you just make me mad Linger on Your pale blue eyes Linger on Your pale blue eyes Thought of you as my mountaintop Thought of you as my peak. Thought of you as everything I've had, but couldn't keep. I've had, but couldn't keep. Linger on. Your pale blue eyes Linger on Your pale blue eyes If I could make the world as pure And strange as what I see After all You're my best friend But it's truly, truly a sin Tekrar merhaba Açık Radyo 94.9'da Cingöz Recai programında Velvet Underground'dan geldi Pale Blue Eyes. Bu şarkıyı çalmamızın sebebi şarkıdan önce okuduğumuz Gide Mupasa'nın kısa hikayesinin de adı Soluk Gözler'di. Ee, şimdi tekrar Gide Mupasa'nın redaktiflik story hikayelerine, kısa hikayelerine yakın bir e, hikayesini daha dinleyeceğiz Özgür'den. Evet e, bu ırmağın hikayesinden daha da kısa bir hikaye 3 sayfa kadar bayak kısa bir hikaye hikayenin adı da Rahatsız Bir Yatak Birinci Tekiz Şahısla yazılmış yani yazarın kendisi burada sanki kendi bir hikayesinden, tecrübesinden bahsediyor neyse bir sonbahar yazar arkadaşlarını ziyarete bir daha evine gidiyor fakat nedense bu yazar da genellikle çok şakacı ve şaka yapmayı seven arkadaşlara sahip ee, ve böyle arkadaşlara sahip olunca sürekli de onlarla birlikte vakit geçirirken şimdi acaba bunlar bana ne şakası yapacaklar ee, arkamdan ne dolap çeviriyorlar diye düşünüyor ve bu şatoya giden e, o arkadaş grubunda e, en son şatoya varacak kişi de o o yüzden iyice şüpheleniyor diyor ki şimdi en son ben varacağım için bunlar kesin bir araya gelmişlerdir ve bana e, mutlaka bir şaka planlamışlardır diyor ama diyor ben gözümü dört açacağım ve kesinlikle yani bu şakaya, bu tuzağa düşmeyeceğim diyor. Ee, neyse şatoya varıyor ve arkadaşları bunu böyle bir prens gibi karşılıyorlar. Ee, acayip ilgileniyorlar onunla. Sarılıyorlar, öpüyorlar. Tabii ki bu kadar ilgiyi görünce bu daha da şüphelenmeye başlıyor. Ne oluyor diyor yani neden bu kadar benimle ilgileniyorlar? Kesin bu işin içinde bir iş var. Neyse diyor gözünü dört aç. İşte akşam yemeğinde mükellef bir sofra kuruluyor. İşte herkes çok keyifli şarabını içiyor, yemeğini yiyor. Bu da bir türlü keyif alamıyor sürekli etrafına bakıyor ya diyor yani nasıl bir kurgunun içindeyim ne planlıyorlar acaba neyse diyor hani bakalım işte ben ne her şeyin farkındayım. Sonunda artık akşam saatler ilerliyor ve artık yatma vakti geliyor. Hepsi bizim yazarın koluna giriyorlar ve onu yatak odasına doğru uğurlamaya girişiyorlar. Bu da tabii yine diken üstünde odasına giriyor kapıyı kapatıyor ama koridordan kahkahalar geliyor. Allah'ım diyor yani ne olacak hani nedir bu neyse işte ee, odayı incelemeye başlıyor bu sefer duvarlara bakıyor duvardaki asıl tablolara bakıyor mobilyalara bakıyor tavana bakıyor her şey gayet normal gözüküyor gözüne sonra kapının dışından bir hareket geldiğini seziniyor insan sesleri duymaya başlıyor o zaman diyor kesin bunlar beni anahtar deliğinden gözetliyorlar o zaman ben e, elimdeki mumu söndüreyim e, ışıkları söndüreyim ve beni göremesinler anahtar deliğinden. Bu sefer tabi tamamen karanlık oluyor oda. O zaman da tamamen karanlıkta kalıyor. Yine korkuyor. Küçük bir mum yakıyor. Ee, ve odayı incelemeye başlıyor. Böyle metre kare odadaki her yeri inceliyor. Ee, ama hiçbir şey bulamıyor. Yani perdelere bakıyor. Yer döşemelerine bakıyor. Ondan sonra bir tane koltuk var. Koltuğa oturuyor. Yok diyor bu koltuk kesin çöker. Ama koltukta da bir şey yok. Hiçbir şey olmuyor. Artık zaman da geçiyor yavaş yavaş. Acayip uykusu geliyor. Bu sefer diyor. E, yani belki de diyor ben abarttım. Yani kendi kendine kızıyor. Bütün geceyi mahvettim. Hiç keyif alamadım. Ne kadar da saçmaladım diyor. Yani e, bütün gece diken üstünde oturdum. Neyse diyor. Yatağa yatayım bari iyi bir uyku çekeyim. Fakat tam yatağa yaklaşırken de yine aklına acayip fikirler geliyor. Bu sefer de diyor kesin şimdi ben bu yatağa yatarım başımdan aşağı buz gibi su dökülür öyle bir düzenek yapmışlardır çünkü <gülüyor> arkadaşlarını da çok iyi tanıyor daha önce böyle şeyleri belki de birlikte kurgulamışlar ya da diyor yatacağım şimdi yatak çökecek falan ne yapsam ne yapsam sonra da yine aklına bir hinlik geliyor bar diyor ben diyor bu yatağın şiltesini karyoladan çıkartayım yere koyayım böylelikle de e, arkadaşlarım benim için bir şey planlamışlarsa kesinlikle bu tuzağa düşmemiş olurum Artık zaten hani buna o kadar fazla odaklanmış ki o şakanı bir şekilde boşa çıkartacak. Yatağı çıkartıyor zar zor şiltesinden. Tam kapının önüne yere koyuyor. Kapı, kapıda da yani yüzü kapıya dönük bir şekilde yatıyor. Ama tabii yatmadan önce yatağını yine düzeltiyor. Ondan sonra uyumaya çalışıyor. Bir saat kadar uyuyamıyor. Sonra artık eninde sonunda dayanamıyor ve uykuya dalıyor. Delin bir yukuya dalmış tabi bu hani o kadar yoruldu gergin sinirli sanki 2-3 saat uyumuşcasına birden uyanıyor uyanması da şu şekilde oluyor üstüne çok ağır bir cüssenin düştüğünü hissediyor ve böyle bir şok içinde uyanıyor üstünde bir şey var çok büyük bir e, kitle var bir de sıcak sıvı bir şey giderek onun tenine geliyor ve bu sıcak sıvı bir şey aslında e, çok da sıcak ve yanıyor. Bu sefer kalkmaya çalışırken üzerindeki işte Jusey anlamaya çalışıyor. Bir bakıyor bu bir insan. işte saçlarını görüyor, burnunu görüyor, burnunu hissediyor ve çığlık çığlığa bağırmaya başlıyor. Yani üzerine bir insan düşmüş, büyük bir ihtimalle bir ceset, bir sıvı onu yakıyor ve dehşetle çığlık atarak koridora çıkıyor. Koridora tabii böyle bağırarak çıkınca bütün arkadaşları da tekrar koridora doluşuyorlar. Bir bakıyor sabah olmuş aslında 2-3 saat uyumamış. Ondan sonra bütün arkadaşları da çıkmış. Bu böyle üzerinde pijama üzeri ıslak saçlar diken diken dehşet içinde. Meğer odaya giren şatonun hizmetçisi her sabah misafirlere çay servisi yapmak için odaya girmeye çalışıyor. Fakat bizim yazar yatağı çıkartıp kapının oraya koyduğu için... Hizmetçi yatağa takılıyor ve bizim yazarın üstüne düşüyor ve çayı da onun üstüne döküyor. Tabii bu hikaye ortaya çıkınca bütün arkadaşlar buna yaklaşık bir saat gülüyorlar çünkü kendisi arkadaşlarının şakasının kurbanı olmak istemezken bir şekilde kendi kendini kendini böyle bir tuzağın içine düşürmüş oluyor ve sonra da tabii o da kendisi de gülmeye başlıyor. Böyle bir kısa öykü. Evet. Çok enteresan tam bu Mupasa'nın gerilim yaratması, gerilim ortamı yaratması ve en sonunda da e, bu Freud'un bir kavramı e, bastırılmışın geri dönüşü. Aynen, yani öyle. olay olmasın olmasın olmasın diye çabalamış bir nevi ve gene de başına gelmiş ve gene ortaya çıkmış. Bir sürü o e, hikayelerde de başka Edgar Allan Poe'nun hikayelerinde de bulunan bir şey bu bastırılanın geri dönüşü. E, bir de hani... hani... Başta da bahsettiğimiz aslında ortada hiçbir şey yokken evet. tamamen kendi kurgusu yani ortada bir şaka var bu bir şakaya kesinlikle kalmamaya çalışıyor. Sonradan bütün olanları öyle bir noktaya çeviriyor ki aslında kendi kendisi ne bir tuzağa düşürüyor. Yani evet. bu gerilimi tamamen kendisi kafasından uyduruyor. Yani <gülüyor> e, Gide hani psikolojiyle ilgilenmesini de aslında bu hikayeden evet. de takip edebiliyoruz. Evet. Bugün iki tane küçük kısa hikaye okuduk ve Gide Mupasa'nın hikayeleri oku oku bitmez. Hepsi evet. inanılmaz. Hepsi zaten en sonunda hep böyle küçük bir şekilde dönüyor hikaye tam tersine. Bir de okuması da kolay çünkü çok evet, kısa. Evet herkese de okumasını tavsiye ederiz. Bu programın da sonuna geldik. cingözrecai.tumblr.com adresimiz. Facebook'tan da takip edebilirsiniz. Ayrıca da sizin de... Buna benzer kısa öyküleriniz olursa bize yollarsanız aynı bugün yaptığımız gibi evet. e, izleyicilerimize paylaşabiliriz. Bunun için de e-mail adresimiz cingozrecai gmail.com Haftaya görüşmek üzere. göz Recai. Edebiyatta ve sinemada polisiye. Hazırlayıp sunanlar Özgür Çiçek ve Irmak Ertun'a havisi.